Ağır sakinler, merkezde birazcık insan, programımız bugün onda sekiz adam diyor, efendim Tabii cuma günü çalışır bir gün olduğunda Çakraşehir'e akşam saatleriye kadar gelmiş. Eee, çalışmaya gelmek çok işine gelmiyor. bugünde kesin randevusu olduğu için bu bir aile eğitim fırsatlarımız son derece aydalı ve sevgili oluyor. Önemli devamını temelli ediyoruz. Burada herhalde üç bin az geliyor. Bir tarife tek geçirip çocukların okullarının olmadığı, işçilerin de işe gitmek olmalı. İlk hafta zaman bu zamanları tespit edip o bu şeyleri ekletirirsek bir kadar daha güzel e, daha uzunluğun bir tanesi olabilir diye düşünüyoruz. Bu bir toparlanır. Öncelik büyük tedavi yapılması lazım. Bu arada e, e, kuralımızın, kardeşlerimizin arasındaki iki bildiği ve hareket bildiği sağlanabilir. Yereçliğin yaptığı güzel çalışmalar ve ekler çalışmalar da Eksik olanlar, eksik verim tamamlarına eğitim verilmesi köper arkadaşlara aktarılırlar. Bu bakımda bugün bu oluşmadan belirli zaman aralıklarıyla muhta zaman yapılması bir meclüiyettir. Çarışmalarımızın verimli olması şarttır. Verimli olmanın bunun verimli olması gerekmektedir. Bu zamanların dışında Avrupa için, için çizemçimiz vardır, Türk'ü <gülüyor> e, baktılar ve İsviştareler yönünden belirlenmiştir. Bu görevlere göre, aradaki zorlamlarda, bu toplasızları devam etmek lazım. Ee, hukukun yapılmaması lazım. Her bölge Almanya bölgeleri ayrılmıştır. Almanya dışındaki kardeşlerimiz vardır. Her bölge, her bölgesiyle ilgili daha önceden kalınmış kararları bu toplantılarda ne kadar uyuduk sınıfı da tekemiz anlatmalıdır. Bu yapamadık onu tam şunları şunları yaptık, şunları yapabiliriz. Değer, çalışmaların ne kadar yapabiliriz diyebiliriz. Eğer çalışmaların, şirhan, görgünün, işin varsa neden çalışmaları araştırılmalı, sorulmalı ve onların çalışmaların gelmesi sağlanmalıdır. Sedefine, efendim, çok olan yerlerde sorunlar, çözümler çalışırlardır. Bunlar e, önemli şeyler, Bizim kardeşlerimizin seviyesi yüksektir. Karselik Gelişmiş bir toplum durumundayız. Topluluk durumundayız. Teşkilatların ne kadar önemli iştirmani aletler ortaklarını kardeşlerimizin mücriklerinden bir büyük fabrika kadar bir büyük iş makinesi kadar teşkilatlar payda sağlarlar. Ölümler verimlerin katlanmasını sağlamaları, teşkilatlı çalışan insanların alacakları verimleri kat kat fazlasını almaları, teşkilatlar sayesinde mümkün olmaktadır. O açımdan teşkilatlı Türkiye'deki bizim denetimimizle ilgili kardeşimiz, merkez denetçiler aramızda da mesela Ankara'daki biri varmış, herhalde evet. İstanbul'daşımlı ve İstanbul'daki denetimlerden bahsediyorum çok büyük boyutlara destek sunuyorum. Ayrıca her zaman toplum çevremize, değerli kadın aile derneklerimize ve sair eee çevre olabilecek birçok eğitim derneklerimize, yayınevleri, kulüplerimiz toplantı yazdığı zaman müjdelerle etkinlikler, toplumsal birlik çalışması... verimli çalışması azal kararları gölgelerinde uygulaması çok büyük olup da böyle daha çekebiliriz. Aynı şey yapılması lazım. Onun için her bölgedeki kardeşlerimizin kardeşlerimizin çok olduğu, ağzının kardeşlerimizin, idvanının çok olacağı, demek ki yerlerde. Teşkilat kurma çalışması, dernek kurma çalışması ve dernekleri resmi yasal hale getirmesi vardır. Yasal hale getirilmiş derneklerin destek olarak birleşen federasyon teşkilatı istiyoruz. Bu bakımdan emredip dernek kurucularımız, şehirler, kasabalar, bölgeler dernek çalışmalarını yerine getirmeleri için. Ve etrafındaki kardeşlerimizi teskid ederek üye yapma üye sayısı artırılan öğretildiğinden bir bir çalışmalar. Bir bir kardeşlerimizi öğrenip bulup teskid aktif hale, çalışır hale itibatlı hale yitirmesinin sağlığından bu çok önemli. Haftanın belli günlerinde, uzun günlerinde mutlaka tatlı ve sevimli, dini ve terbiyeli, yani dini amaçlı çok fazla çıkıp çok fazla hatta bazı konularda, büyük konularda konferanslar, çalışmalar, yani bu şekildelerde bilirsiniz. Bugün kimseleri bir lazım İtibarımızın üstüne de çağırdı. Ondan daha sonra yakalarını Ama her bir öneceğim o mekan, yani çalışmaların gelince mekanların bulunması gerekiyor. O, o kardeşlerimiz şirin bir mekan sağlamışlardı. Küçüktür. İnşallah büyüyecek, büyüyecek, kardeşlerimizin var. Yani i̇ki daire birleştirmiş bir yeri bir var. Bir daha yapması imkansızdır. Ve bunun için de ne yapıyor? Toplam olarak iyi nişanlılar için birbirlerinden daha yer yoktur. Bu kadar. Ülkelerdeki kardeşlerimiz yer olmadığı için temelleri olmamaları için para verip silahı kaynattırmışlar. İki katlı bir bahçeliye durmuşlar. Çok temiz bir ev, çok şirin, Yani e, inmanız güzel bir evde. O evin sonucunda şimdi e, üç dönüm arazi içinde yani, üç katlı, çok güzel bir mekanı e, yakalan çalışmaların sonunda senin etniklerini telefonla bildirinler. İnşallah e, kesin sonucunda ya dağılırlar bir köy çıkmadan iş olursa İngiltere birincilik kazanmış olacak Çünkü bir okul satın aldı. Eski okuldur. Orada daha yoğun çalışmalar yapılabilecek. Ama bu çalışmaları yapan kardeşlerimiz şeylerdir. Türkiye'den oraya doktora yapmak üzere yutmuş olan ihvanlık tecrübesi sahip kardeşlerimizdir. Buradaki çalışmaları çalışmalarımıza canlandıran kardeşlerimiz öyle oluyor. Yani ihvanlık tecrübesi yüksek olduğu zaman, Kardeşlerimiz güzel çalışmalar yapıyorlar ve çalışma e, e, olumlu oluyor, ilgiye büyük oluyor. O bakıpta <gülüyor> bir yeri olmayan, mekanı olmayan, toplantı mahallesi olmayan yerde böyle bir mahal elimele düşünülebilir. Bu paçalı kardeşlerimiz bir güzel açtılar. Onun yanında bir kısmını şeye ayırılar böyle hiç bir vahiy değil mi çalışmalar ayırtılar? Çok güzel, çok rahat. Yani hareket edememiz gerekiyor Onu da bir gelişim olarak görüyoruz uçak için. Fakat bir dokuzmuş gibi... ...bünaylı toplasını çok çarptır. ...sak bu konusunda... ...bün henüz, henüz... Almanya'da bir kamu bir mertliliğimizin almasını sağlayacak amacı ulaşmadı. Şu anda yaptığımız çalışmalar bir taş yerde sürat oluyor. Bir bu saatlarda üç dönüm kadar bir aralığında iki buçuk metre kadar altta inşa alanların olduğunu sızdırıyor ve bir yer içinde 4 tatlı bilan, 400 metropora kadar kapalı olan e, kutu tatlı bir kısmı. bir diğer bilgisayarında konuşma yapılıyor, Hem konuştu alıştığı. O ol, olabilirse, altı yüzü düzgün tutacağım bir mekandır. Bir merkez olabilir orası. Şöyle bizim bir Frankfurt ilgisinde, köyünün arasında Frakut'a yakın Sildur'un aşağısında Zildur'un hemen Zildur'un aşağısında bir kasabada bulduğumuz bir yer var. Onunla da ya 15-20 konusunda gerekiyor en sonunda yani 900 bin veya bir şey çok burada 3 katlı bir binar yeni yapılmış bu e, Toplam olan 270 metrekare olan bir binar her şeyinle yeni. Ayrıca 530 veya metre metrekarein 2 katlı sağlam katlar. 2 katlılar sonlarca 10 defa etmeyebilir yani. Bir gün onur kadar bir hafda Köz köşesinde teklent falan Yani hayvan kesimişi İklaiklerle bir paylaşım ve bir oda Ufak üniversitesi İlhanelerde Ayrıca çeşitli İkikabinerde Çabuk işi kapalı alakalı Çeşitli Aile devlet olması için ufak bir şeyler 83 <Sülüyor> <Şubaya> arazisi, sadece kiralamış araziler, yani bir bir yer var. Burası bizim için Almanya çapında, Avustak çapında hizmet göre tam bir yer alıyor. Almanya'nın her yerine dışı kısırsa güzel bir yerle ilerliyor. Burayı alakalı e bir yani burası hizmet göre iş ve dış ticaret için, iş, şimayi, dini ve teknoloji çalışmalarımız için orası numaralı bir <gülüyor> herkes olabilir. Orayı bugün geçerken gösterebiliriz. Yani Kardeşlerimize böyle din için o kadar da onun tüksesini eder diye gösterilmeyebilir şimdilik. Adam, bunlar çok bir resimler diye diyorlar. eder ben diye. Efendim, ama böyle bir yere geldiğimiz vardır. Böyle bir yeri Hollanda'da alınaması bildirildi Almanya sınırında ve şu ara da bu başka yerde böyle bir çalışma yapılır. İstanbul gibi çok kalabalık bir yeri böyle alabilir, bir yer alabilir. Böyle bir yer alınaması daha lisede bizim çalışmamız büyüyecektir. Çünkü benim şahsen çalışma niyetim. Avrupa'ya ağırlık vermek. Çünkü e, Türkiye'deki çalışmaların yani şu tarafı biraz olumsuz. Için, o olumsuzluğu bu tarafta olumlu çalışmalarıyla ilerletilmek mümkün olur diye düşünüyoruz. Onun için buraya ağırlık vermek istiyoruz. Buraya ağırlık vermek istiyoruz. Almanya'nın gelişmiş insanları ulaşıyor. Kişi, Ve e, adet, yuvarlık ve devam katılımlar için duygumuz, dünyamız, camiamız kazanabilecek güzel çalışmalar yapabiliriz. Buna bir aramız verirse tabi bu kadar büyük paraların yani bu yüz milyon mark milyon, gibi tablolar çıkabiliriz birçok yerine olduğu Bu kadar büyük paraların toplam olamıyor. Yani geçmiş için bir anlayı Ama e, bazı işçi kardeşlerimiz diyorlar ki biz işçilik hazırlanarak borçladık. <gülüyor> Böyle bir yerlerin alınmasını başlatabiliriz. Yani e, o zaman bana da On yılda, on beş yılda, yirmi üçün yılda, otuz üçün yılda ödeyecek şekilde ara alıyor markadan. Büyük alınabiliyor. Büyük alındıysan sonra iş ayrı takside düşüyor. Büyük büyüklüğüne göre ayda 4000 bin marka sekiz bin, dokuz bin kadar aylık taksitler bakış olabiliyor. Bunlar böyle büyük bir ülkeye sahip olmak mümkün. Sahip olacağı büyük bir ülkelerinde, mesela eğer seçenek yeri alabilirsek o beş, üç, üç, üç ve dört hem dini amaçlı hem ticari amaçlı hem de Efendim başka amaçlar olarak bölümleri kullanması mümkün çünkü 500 metre kadar büyük bir adamdır şurası aşağıya kadar herhalde efendim bir sürü yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor köyülettiği yeri Kral, en geolatik yerine okresi o krali, o krali. Ama eee transporta 760 kilometri namle ediyorum. Transporta. 10. 420 kilometri. Kömle. Kömle'de. Kömle'ye evet. Çok büyük bir mesafe değildi ve ee, ayrıca kompleks birler daha yakın oluyor eminim demiştim bir güne o oluyor orası, şimdi görsedin buradan diğer noktalara diğerlerine görmemiz mümkün 6000 bölü 1000 bir yer, İçinden bir dere geçiyor, yazın akarsuy kesimde ve evet, yakındaki bir dağdan çıktığı için her türlü var. Hatta işilebilir evzarda, yani herhangi bir şey tehlike vermesi olmayan bir dere geçiyor. Dere'nin eli çift dişli bir karyol oluyor. Yani Dere bir dere yapıyor. Evet, Aradığımız işin etkisinin ağaçlık korumun var, korunun içinde bir orman yeri var burada. Tarkalardan yapılmış, bunun üçte kadar bir alan kaplayan bir orman yeri var. Sağlar, yeni yapılmış, eski değil. Üç tane balık gölebi var. İkisi küçük birisi, ikisinin büyük bir kadar. Bir gölek onlar büyük bir diyor. Şu bulunduğumuz ekran var. E iki tane, tane küçük gölek var. Burada balık var. İçinde önemli 263 tane giysi var, giyileri şey, var. Mı? Onlar da canavarlar olabiliyor. Harman makineleri, otik makineler, iş makineleri, ve diğer çeşitli aletleri yeni. çok e, iyi, muhafaza edilmiş durumda. Araba onunla mümkün Bunlar yeni tırlandı. Mesela bunu kısa bir süre yukarıda çıkıp alabilirsek, onu da almayı bir merkez olarak olabilir. Yani günlük işler için değil de yani, e, Avrupa'da iyi bir şey yapıp bunu arkadaşlarımız işçi kardeşlerimiz şey olarak bize sağlayan edemiyorsa ilk alımını borç altına gönderin gibi sağlayan edemiyorsa haksizlerini çok rahat diyebiliyoruz diyebiliriz. Böylece bir mekan sıkıntısı tamam almış olacak. Mekan o <gülüyor> evet, dağılık hali bulunan ihmalümüzün toplanmasını sağlayacağız. Mesela burada bir birkaç ayda bulunuyoruz, birkaç ayda bulunmadan dolayı bir, bir ilgimizi kuramamış olduğumuz kardeşlerimiz, ilk olarak buraya da bağlı kardeşlerimiz geldiler, ilk defa güzel gördüğümüz kardeşlerimiz oldu. Efendim evet, sabit adresi ilan ettiğiniz zaman Banyola bizde Almanya'daki on binlerce yani on binlerce bu büyük bir kısmını tekrar sanılmak imkanını tekrar tekrar toplamak imkanı bulacağımız için çok büyük bir şey gelişir. Evet. Aslında o farkı şey. böylece de hem daha baskısız bir idare altında daha güzel İslam'ı çalışmalar İslam için künya çatımda daha güzel çalışmalar yapacağız. Türkiye'ye daha parçalı olabileceğini da düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. içinde bir ayrı bir ülke olarak, cümle olarak eğer biz çağdaşlığı daha iyi uygularsak çağdaşlığı daha iyi yaparsak yani birbiriyle kullanmak en son insanların, siyahatların, aile bir gibi bu de altyapı kuvvetlerden büyük bir ele çalışmalı, güzel sağlıkları, kaydaları, bir şey yaparlar. Türkiye içindeki en kuvvetli cümle olma şeyimizin yüzeri soruyor. Yani en etkili zümreyi o zamanlıkla. İnşallah bu olarak artık ara kapatılacaklar ara açılmış olur, için yani gitmiş biz bu görevi Onun için kalvay her enerjileri Türkiye'yi görmemekten kaynaklanan topletik tükürülmekten, yani bir etki baskı yok. de şey olduğunu biliyorum. Efendim bu konuda ne kadar olduğunu öğrenebildiğimi biliyorum. Fakat Buradaki bu çalışmaların kaç gerektiğine kadar edildiğin. Bir, bir takım anladığımız zaman zahmet almak yer, şey Ama bunu bir sonuca bağlamam diye düşünüyorum. İnşallah bir şeyde, bir daha bir sefer harcet edelim eğer bir alabilirse geyik alabilirse bir daha bir sefer koptatımızın geyik çizgiyi de yapmanı yapabiliriz. Şey. Çünkü onları böyle? Evet, Paravanlar da görüntüyle buraya gelen kabinelerin iki misafir şeyi orada sessizlik edebiliriz. Ayrıca mesela karavanlar koyabiliriz. Yine yatıran anlayabilir diyor. Karavanlar hava güzel olduğu taktirde çatırdı bir kısım gelen karavanlar. Sevimli, tabi aslında sevimli makuliyeti Efendim, toplantılar yaparız. o zaman yaparız. Eğitim vakımdan O vakımdan e, böyle bir şeyin hakkı bunu Yani bölgesel yerler kurulsun, bunlardan bölgesel yerlerin bir aralar kurulmasını emniyet ediyorum. Bazı yerlerde. Hazırlıktan yapılmış. Bıraklarla gelinmiş. Bunların kurbanlılıklısı lazım. Konversiyelerin bir ciddi bir tanesi lazım. Bunlar sene işinde inşallah bir federasyon çıkartalım. Yani şu anda herkese bir federasyon oluyorsa yani onu iyice diyelim. Dernekler en federasyon çıkartma istiyor. Bundan vakit kurulması zor Fakat vakit kurulttuğu zaman sağlanacak vakit olan noktaymış. Onun için federasyonun kurudan sonra bir vakıf kurmaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu anda bakın şimdi çok şeyler işleyebilirler. Belki onu sağlayamayız ama federasyonun dernekler ilerisi federasyonun, federasyonun derdisi vakıf şofak süresiyle e, daha güzel çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Demek ki böyle bir şey. şey Dernek kurarlarsa resmi yerlere başvurabiliriz ama şahıs olarak verebiliriz bir takım. Yani, mekanlar, derneklere bir derneklere de bir takım mali yardım. Yani yapılması. Onlar bunlara para bağış gönderirdi. Erkeklerin çalışmaları kadar kadın derneklerinin çalışmaları çalışmalarıyla bir Türkiye'de önem verdik. Kadınların efendim, isyami çalışmalarına katılmasıyla isyami çalışmaların büyük ölçüde geliştireceğini, her <gülüyor> zaman <bir doldurma> çalışmalarını kurtarırız <gülüyor> bu fikirlerimizi. Onun için bizim gündemiz kadın ayrı derkimiz var. Hanımların kadın aile dersiyle sahip çıkmalarını, okumalarını, okutmalarını, yapmalarını, desteklemelerini katılabiliyoruz burada. Ayrıca, kadın burada. Ülkelerin kadın burada. kadın burada Erkekleri geçiyorlar. Yüzden fazla kadın geldiğiniz var. kadın aile çocuk çocukla çocuk kadınlar kardeşimizin sebebiyle sürü sebebi var. zamanlar daha çok oluyor olabilir. Hem bence zamanlar işte mesai bazı olarak şey yapıyorlar çalışıyorlar. Ama hanımlar mesaiyle bağlantı değil de çocuklarınızı dört tane o yapabilirler. Onun daha başarılı tabii duyuyorum. Hayatıda da bir şey evet, yapmakta <gülüyor> <Ayrıca>, mevzuldu. <gülüyor> bu da yapmamız lazım. <gülüyor> derdekçilerin nasıl yardımcıları çocuklarınızı? Gençlerimiz de derdekçilerin de çalıştığı derdekçilikte de yetişmiş olan kişiler hayatta daha başarılı oluyorlar. Mesela Geçtiğimiz sene buraya getirdik? Geçtiğimiz aylarda bu sene. Geçtiğimiz aylarda Merve'de bir tornak kardeşimizi geçirdik. Avustrala'da çalışan kardeşimizi. Merve'de bir tornak seyredildi burada. Hatta ben birçok bir şey yapıyorum. Merve'de bir tornak gelse, Merve'de bir tornak gibi bir şey gelse diye, onun ismini şey yapıyorlar. Şimdi nerede sorular bu, sevimliğinizin ne geliyor? Onu size anlatayım. Dernek sorular, İdare Fakültesi'nde öğrenciysen, öğrenci cemiyetinde, derneğinde vasit edeyim. Şimdi bu dernek cemiyetlerde vasit edeyim. İnsanı yetiştiriyor. Çünkü imtirapları görüyorsunuz. İnsanların mevzu sahibiyetlerini görüyorsunuz. İzlediğiniz de ve mücadele sebebleri anlıyorsunuz. İnsanların vazgeciliklerini görüyorsunuz. Benciliklerini görüyorsunuz. Fedayetlerinizleri görüyorsunuz. İnsanı tanıyor. Şimdi ben mesela bu bilet kadar 80 yılında hocamız vazife yüze evet, emir buyurmuş oldu. 82 yılında 97 yılına kadar 17 yıldır ben büsmet biz değilim. Bizim çalıştırdığımız insanların ihvanımızda çok darbeler geldi. Yani başka birim de oraya en büyük darbedeni bizim teklifimiz, ifadumuzdan geldi. Çalıştırdığımız BŞSlerde de onlardan darbe yedik. Milyonlar milyarlar borçlar bıraktılar, borçları sektöründe kaldı. Hem de. E, varlık ve varlık olmamak için el yaptık ama bunu çok zor yapıyor. Adaletçisiz çok da bedellerce destekleyen ve onlar sayesinde ayakta kalabildiğim çok kıymetli yardımları de var. Ama çok da kötülük olan, adaleti çalışan, kötülük yapmış olan, baştan başlamış olan emelim bizi çok zarar uğrattı. Nasıl bir şeylerde var? Kimlerden kalınca birisi? Yani. Bakıyorsunuz, bazen en yakınından bile bir insan bir garip davranışla karşılaşabiliyor. Bu kadar da bazen ihtiyaçları, haram kursları, mevki makam kursları, böyle şeylerle boy oynuyor. Şöyle gitmek istiyor. İnsanlar böyle tabiatı ve hayatı çabuklarmak için yemeğe çift yapmak lazım. Yoksa benim gibi teşvik olursanız, çok sıkıntı çekersiniz. Yani hayatı tanımaktan, insandak tanımaktan insanların nefissel mürekkep olduğunu, efendim, aklı taraflarının da, eskadi taraflarının da olduğunu, şeytanın bazen onlara hatim olduğunu bilmesi lazım. herkesin. Onun için hepinizin cemiyet çalışması yapmaları gerekiyor. Cemiyet çalışmasını bir eğitim aracı olarak veriyor. Yani cemiyet çalışması yaptığınız zaman, eğitimlik oluyoruz. Gelişmiş ülkeler, çok yerde yerel kurulacaksınız, çalıştıracaksınız, yerel güzel denetimler ceciniz. Kadınlar kuracak, çalıştıracak. Tabii yerellerin güzel amaçları var. O amaçları sağlamak için de, eminim, kurulunuz çalıştığında güzel sonuç alıyor. Mesela bizim çevre dernekleri, çevreyi güzel, güzel çalışmaları yaparken, normalden değişik bir meseleni de, eminim, güzel disiplerle yapabiliyorlar, yapıyor, sonuç iyi oluyor. O bakımdan siz ise, bulunduğunuz yerlerde bir kişi bile olsanız söz sesi olmak şartıyla, çekirdek sizin biliniyetiniz, yani takval biliniyeti olmak şartıyla. Dünya değil, Efendim, daha başka menfaatler değil, sadece Allah'ın rızası, ilahi, ente maklubi ve rızake maklubi esası, Şekilde olmak üzere, etrafında iyi insanlar topravanızı tavsiye ediyorum, dernek oluşturmanızı, avayışlarınızı lafta dernek aracılığıyla götürmenizi istiyorum. Yani, şu haydi yapacağız. şu hasketatı dernek kurduğunu yapıyoruz. Yani, kalmasın, mutatam olurdu. Dernekte, de, tecrübeli bir Yani, insanlar şimdiye kadar çalışmışlar, işleri yapmamış yoldu, Toplulu taraftan işlerin yapılmasını yolluk dernek olduğunu görmüşler. Onun için dernekler kurduk. Derneklerin kuralları da aslında paylaşılır. Derneklerin yaşaması için kurallarla uygun olması lazım. Hicari müesseselerin kurallarına uygun çalışması gerektiği gibi bir şeydir. Ticari müesseseler nasıl kurallarla uygun çalışırsa, muhazetesi sağolulup da terveder. ticari kurallara iş arka haline zaman zarar ederse, Ayrı şey, derneklerde de var ettik. Onun için size Rusi bir takvı, Allah'a deyip müstefik kurul karşı bir takvayı, bir de Yani e, şaka olarak, arkasında bunu projesiniz ikinci kuracaksınız. İkinci adımımız, dernek kuruluşları e, Avrupa'da veya Almanya'da neden aktarsınız? Dernekte de diye olmayacaksınız. Derneklerin amaçları da sağlık öğretmek amaçlı. Eğitim der çocuk çocuklara der ki zihni yaptırma der ki. Ebeveynin bimber servis kültürü der ki. İlç öğretim der beden eğitimi spor der ki. lazım. neler Genç çocuklar bize spor geldiği konusunda. Ama sizin yani ilerleyen tafsilatlı bir şekilde rolü bu. Çocuklar başka yere kaymadan bir spor yapacak şekilde e, şey yapılıyor. Gençler de dernek Şubat geldiğinde koşu, evrendiz vadi vücut geliştirme, 100 mare ve 100 mare, koşu, 100, 100 m yatırma geldi, bunu, tamam. o Kadınlar yüzme derdi, yüzme e, alanı, erkekler yüzme alanı, lazım çünkü yüzmeyi anneler yapıyor. Diğer önemli tercih bir şey, her iki deren kurarak yapın. Bir de dernek kurduğunuz zaman, toplum çalışma yaptığınız zaman bir de paralar gelişim edip şişe Çok şikayet konusu oluyor bu. Ben ona çok önem veriyorum. Camın, bu ucundan kömür tarafından görünüyorsa her şeyi şişe kopmuyoruz. Gelirler giderler. Toplanan paralar, harcanan paralar. İmzalı ve belirli ve bu çok önemli çünkü daha da geldi. Laf giydir. Üfülür sürür. Gelişme de durur. Yani bir noktada derler de burada bir şey var. Yeme içme var. Kömürme var. İstihbar var. O zaman gelişme durur. Gelişmenin durmaması için her açılmaması lazım. Bu yok bunu. Apoşir hesap. Şimdi bana ödülen bilgiler var. Bizim müfesliştirmek bir yeri incelemeyi almışlar. Türkiye ye. Aynı Ayrıca gün, ertesi günü başka bir müessesele bir kaza almış, bir basılmış, ilgiselerdeki bütün bilgiler silinmiş. Canlılık <gülüyor> üç tüm ay olarak yorumdur. Bunu yapan insan atarım ben. Bitti. Ben böyle kazaya evvelim masum bir gözle bakmadım. Ya lüksüne birimeler, adam biri tekrar sildi. Başka biri tekrar sildi. Başka biri tekrar sildi. Başka biri tekrar sildi. Böyle, böyle bir arkadaşın hesap yapar mı? bir şey olabilir. Eksik olur, kaybolur, olur, içeri olur. Vesaire. Bu her her bir Ben biliyorum. Nizam Bülent. İnançsızlık için burası olamaz <gülüyor> Ben Tamam, Ama şefazıdan kişi korkmaz. Etkili olmalı, Böyle ile, efendim, disketler, Bir adam tırtmıyor. Tırtmıyor. Üzülü olmasa bile üzülü. Yani Almanya'da kaza yapan bir insan, kaza yeniden ne seyrediyor? Suçlu. Suçlu. Kaçmıyız? Kaza yeniden kaçmak, kötü niyettir, kötü niyettir cezayı Öyle de tisketin. Şimdi hesap arıyoruz. Bir de bu çok sen ağızdan önceki hesap Evet, beni benim kaldıracak yani herkes? Ben de bilmiyoruz. Ezanemiz aslanırsa bu beni mi oldu herkes? Böyle saçma şey olmaz. Ben Yani, hocamız dedi ki islamızı terk bu serigiden de. Neden kastım? Tekke deki adamın lakin yüzünden de. İyi dermiş, on da Öyle hocam güzeller, ne de yani e, hocamız yani ben değil hocamız. Zengin derya kadar sabr olan insan. Yani ben şimdi binlerce derde, derde bir insan olarak yani hayatta böyle de derdiyle derleyen insan olarak işlerim tutuyor. Derleyerek benim ben iş iş yerlerde çalıştıklık insanlar olarak imkanlar almış, imkan almış, derişin şey almış. Bir iki yemin bir yer boş yıkmış, geçmiş, ödeksi filmlerine yapmış, ödeksi filmlerine yapmış. Yani diğer dediğim zaman, gücüm azal kulağım. Ben her etmişim. Her şeyi vermişim, şirketin başına geçirmişim. Ve benim şirketlerde çalışan insanların hepsi şirket sahibi. Hiçbir şey olmaz. Öyle şey olmaz. Bu da bir şey söylüyorum, yüreğim geldiği için söylüyorum. Ben de söylüyorum, burada işlerim yeni başında olduğumuz için söylüyorum. Bu da etki, da bakılıyor Yani, al dolu, sap şey, her şey, her şey, her şey, Eski acıları burada <gülüyor> evet. para işi girdi bir emel? olur, idrara olur, eli olur. Ona da çok iyi <gülüyor> dedim, şahit olsun. Beni ödedin falan şeyi para toplayacak bize? Özelimiz de iki aded ederim. Benim dinleyenler bilirler, beni da girmiştik, kasetlere girmiştik. Para işi toplamak, para işi kontrol etmek, para birincil <gülüyor> madde Para vermek istemiyorsanız ya, bir kamyon tuğdayıyı inşaata hemen evet, tuğdaydaki bir kutlatacak değil mi adam oradan bir kamyon tuğdayı alır İşte ha, yardımınızı yapmış olursunuz iki tane kişi gönderin şuradan çalışıp akşam yemeğine sildi yani paranın çarşı rol varına dikkat edin bizim camide hayır parası toplayan bilgi hesabıyla biz bir akşam bir yere gittik Orada yeni bir masuk oluyordu, benim ilk kez evimde masuk oluyordu. İmam tutmak lazım. İlk bir benim doktor öğretmenim hep tekrar ikramımız aero masuk oluyor. Halkte gizliden ya Hadi ben de orada olabilirim. İnsanlar dişler takabiliyor, diş diş masuk, dişlerle dişlerle. Soysan bir daha bir kez hasta doktor, dişte çarptı da. Hadi. Birçok kadar girdiğimizde biz vermiş yalanı. Dereket parası falan diye. Efendim bana ne oldu? Ben şu özel söylüyorum. O işçi kardeşimiz bir sürü para çıkarttı. Ne vardı? Ben o zaman borcu aldım. Verdim ama. Bindemek yapan da doldu. Yani parası bir kardeş. İşçi bir kardeş. Çok büyük bir miktar. Yani üç beş ...tutacak kadar parayı üzerinden çıkarttık, denediyor. Aleyküm. Yani, Koca gibi bir cami için mesela para toplamışız filan. Sonradan eser bir birçok para toplama yerinde... Bir, ...bir parayı almak isterken yapan alıştıklar... <gülüyor> ...gücük. Yürümlü sandık olacak, paralar sırayla bulacak... sonra iki yıl buluruz da dedik. çareler bulmaya çalıştık ama... ...her şey aslında namussuz insan çalıştığı <gülüyor> E, davut'u sen çalıştırmak lazım diyoruz, ihvanınıza bir koyuyoruz, e, o da bize bir şey O da öyle veya böyle. Bizim bölgenin bir atas gözü vardır, kals gözü vardır. Kedi davut'u yiyeceği zaman kareye benzetirler. Kedi elini yiyeceği zaman yermiş ama vicdanı sızamasın diye yavrumu yiyoruz diye yürürmemek için, temin yanıp için kareyi yiyorum niyetine yermiş. Tariye vermek demek tariye veriyor yani tariye veren yani etkili yemek işinde herhalde bir bahane buluyor bazıları iyi olan sonuç çünkü verme herhalde her şey oluyor o masaj ya ama oluyor insanlar veriyor yani maruz kalmak bir, <gülüyor> bir, <bahane gülüyor> bir onun için her şey olması lazım Açık olması lazım ve bu başarıda bir şart. Ben bakıyorum. Bunlar için nasıl çalışıyor? Haber beyler, bilmem neyler, ortak şirket kuruyorlar. Almanya'yla kurarken ortak şirket kuruyor. Bizi, işte, orta kuruyorlar. Bütün ülkelerde dış şirketlerden ortak tutturuyorlar. Ve malzeme açık olacak, gizli insan olmaz. Malzeme olacak, resim olacak, onlara kar ediyorlar filan. Bu, bu adamlar, bu işler nasıl gizli, aşikar, güveni yapıyorlarsa, benim de aynı şekilde yapmamız lazım. Aynı iş atmasıyla yani her şeyin atıcı, sonuçlanmış, böyle olmak lazım. Böyle olduğumuz zaman e, güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. Şimdi benim niyetim bir aylık bir seyahat. Amerika'ya Amerika gidiyorum. Hayırlısıyla inşallah döneceğim. Dönüşüme kadar gönülü kaldırdaki bir şey Veyahut bu giyin çiftliği teşebbülü Veyahut e, Hollanda'da bir yer uzun düşerse, Almanya'ya yakın uzun da bir ya da bunlar olmazsa evet berse, işte gidiyor. Adam gidiyor. Bir yere bakmıştık daha gidiyor. Onun dev uzun konumdan daha başka güzel bir yeri alınmasını toplantı safhaya gelmesi eee MM diyor. Bu şey kardeşim bu işi alıp da yargı tespitle şekle tevleme yükümlülüğü, ödemelemesi bir yerde yani sorun çıkıverirse ondan eee cevap hayır. Sadece bu işi başlatmak olacak. Mali bir şey olacak diye düşünüyoruz. Böyle bir bir hazırdır. Bir merkez kurarsak merkez. inşallah önümüzdeki ayda zaten çok geniş ve özellikle bir gelişme alacağını tahmin ediyorum. Evet. Dikendini tanıtarak şey yapar. olmuş. Önleyen az İndir. İndir. İndir. İndir. İndir. İndir. İndir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 şey, profesör adına buradayım. Tamam. Neyse, tamam. Yani biz sana Evet, kapalı da şey. Konu olarak görüşü. Mehmet Arif Bey ile beraber geldik. Allah'ın izniyle kardeşlerimizle ordu komandası. Başka şeylere de efendim büyüklerle bastık. Yine evvelde Hasan kardeşimiz biliyor. En çok Mehmet Arif Bey kardeşimiz şey yapıyor. Yani bir kişi var bu şeylerin, bu benim önümde gerçek olarak Kürtü Sağdımdakilerin de Kürtü Sağdım'da aydın devir veriyor ve yani, herhalde açık veriyor. Evet. <gülüyor> evet. Genç Ağdımdakilerin de Kürtü Sağdım'da bizim çalışmalarımızla gelişmiş oldu. Kürtü Sağdım'da bir olumlu haber gelirdi. bir milyon 100 bin marka. Bir güzel yerde her cani her merkez bir teşekkürler. Dolmuş. Ben iyi şeyde bu benim şeyimdi şimdi bir takım dedim. Ne yapıyoruz? Hayır. Benim de bir şey var. Benim bir şey yani benim bir şey kostümle geldiğimde tam 0.26. Ben şeylerde buna belki şey. Ya bir başka şarkı nedir? Alo, şimdi ilk çiftliğin hangi şimdi ilk çiftliğin ilk istediler fiyatı 1.5 milyondu. Evet. Ama bize e, tahminen tahmilen bunun değeri 800'e anlabilecek net söylediler Mert kardeşimiz. Siz de böyle onun için kavanda bir fiyat vermez. Sahibi demiş ki benim ilk aldım. Kanada, için 500 bin Kanada dolarına ihtiyacım var demiş. bu fiyat mıydı? Yani burası satış fiyatı mıydı? Yoksa e, oraya ihtiyacım var. Buraya onun için şey satmak istiyorum paylarsam dedi. O karardı. Yani çok mevcut değil. İlk başta bir ücret demiş. Fakat bizim kardeşlerimiz buluyorlar. 700'e, 800'e alabilir cihazı. En son, 830 bin tekte çekilmiş onlara dolar, o da çok az böyle çekilmiş. Yani, ama biz çok azca gitmiş olduk, merhametlerle, seslerle gitmiş olduk, bana bir yeri Yani bizim Alman niyetli olduğumuz belli olduğu için mi hatı duruyor? Başından da bir küçük bir, birbirine demiştim ama hakikaten bir birçuk ucağız ilerleyip tabii iki yüz bine ilerleyeceğiz oda birader şey. Ebnipt gibi üç Evet. Söylemek istiyorum. Evet. Evet. Hocam bunları çekebilirim. Her zaman çekiyor koyduk. Evet. Kim? de iyi geleceğiz. Evet. Evet. Biz ülke, kim? Kim? Ama, i̇yi, i̇yi, beraber, de geri Geçen hep biz kalabalık karışmayalım ama görüşürüz. Biz. Ha Dört kişilerin gençlerindeyim. Hatta bu dağılıklar. Tamam. Biz e, yani de bu konusu bir sonuç yani bakın gücü sonra bu fazla veren bir şey Olacak da olacak. Olmayacaksa bitsin. O zaman döküm düşünelim. Döküm şahısını olmayacaksa başka bir yer başka bir arayalım. Başka Yani neyse. Evet. Bu iş işte, bitti. Başka soru var yok bilmiyorum. <gülüyor> Kişisel sorular olabilir. Efendim, iyiliği sorular olabilir. Onlara geçiyor mi? Öleceği sorular mı yok mu? Kullardan sonra ya yani, vefatlarının havasını verilir, engel teşkil edip etmediğini soruyor. Gecis şimdi bunların alkolü uçurdu olmasından dolayı şarjistir var diye bilgi vermiş. Alkolün ürününe göre de efendim ürün şey olur diyorlar. Ben üzerime damla dikkat ediyorum, elime sürüdüğün zaman yıkıyorum. Ama ziyaret defa vermiş, yani bu uçtuğu için şey, e, leşit olan organ dövüyor. İçlilik, içki de değil de alkol demek değildir. Evet, evet. Bunun bir sevinleyici tarafında vardır alkolün. ameliyatla sahibetler şey yapılıyor. Emredin. Binaen edin alkol başkadır, içki başkadır. içinde alkol vardır ama içkinin haram olduğu sebebi kişinin de sahip etmesi dolayısıyla da binaen edin kolağıyla cahittirdir işte yani. Bu böyle olabilir. Sadece tekma işlemiyle üstüne damlatmamaya yıkama, eline dövdükse onu yıkamak meydan ediyor. Cahit bir deniliyor şey esastır, sorana kolaylık göstermek esastır. Yani çeşitli hükümler içinde uygun olacağını bu tercih etmek Demek ki bu esaslara göre olaya cahit bir denilecek. Açılmamış ayılamanın tarz bir adetlerini hepari kartıda bir soru bu tebaret nasıl olacak? Çünkü açıktır, yeterli mısınız? Para ihtiyacı yoksa biz de o inadı tekrar onun yerine yaparız. Şimdi e, tebaretler yemin tebaret vardır, davas e, on üç tebaret vardır. Bunların e, şeyleri yazılır. İlim hacı tarafından nasıl o bir yazıldadır? Evet. Öğlen, sabah akşam bir Şurada, bir bölüm, diye paketim, şunlara gün boyu dinlemeye geçer. Evetim, e, onların Böyle bizden meselesi var Oralarda burada başlıyormuş. Teme rahatlık olsun. vakit hamile yapacağız. Tespihlerden sıra önemli değil Hayır. Ama La ilahe illallah, Allah, Salah ve bunu valla aslında söylüyoruz. Hayır hayır olsa da siz asılıyorsunuz ki Peygamber'e şu anda da herhangi bir gelir yani sözleri hakkında hangisi yaparsa onu yok muyuz? yani buydu ha ondan geliyordu. Ya Çeyiz yani ne taraflara bakarsa olur yaparsa da bir yok. Kadının kendi geliri ne geliri varsa veya çocuğundan aldığı harçlı onun izni olmadan seni yeremek yerimiyor kendisi malumayken de isteyebileceğim kadar sorulur da kocasının kendisine verdiği de hep ettim e, da ama şey olmadan gayri bir düz deniliyor yani işi eee götürecek ve gerçekçi karşıt ve seramen karşıt olmak üzere diyecek O onlar doğru ama kişiler hocasının malukan miktarda hak Yani İş geliri olmasaydı hocasının arasından da karısın olmasının dolayısıyla hele işte, eten alırsın, günah alırsın, bunah alırsın. İşte ben şakircilerim, sen ağabeyler dediği şeyleri de derim, şeylere, ölçülü şekilde hargeyebilirim. Kendisinin de zaten hargeyebiliyor. Çünkü kadın bir yer hakkı insan da vardır. Kadın bu serbest de, Hocasının molundan da izin verilmesi kadar güzel olarak da kişi İhtilasa miktarda olarak Efendim Kadi'nda sedafiçi var. Evras-ı günleri e, bir gün önceki sonra başka zaman okunabilirsem okunabilir. Hepsi bir gün de okunabilir. Günler değiştirirse de şey değil, olabilir. İslam'da kadınların ve erkeklerin karşı açıklayan bir aile katılımın düzenlerindesi ardı ediyor. Bir de bunu benim de, de Reza Bey'in evet. inşallah ee, kadınların erkeklere yani kocalar, hanımlarla aile karşı, kadınlarla şey, kadınlarla kocalar, kadınlarla kadınlarla karşı, karşı çocuklar, hanım oğullarına karşı tutabileceğine bir şey düzenleyelim bundan sonra. Karşılıklı hakların vazgeçilmemesi üzerine müddetiyor. Güzel tabii. Her hak sahibi hakkını Allah'ın izniyle her şey olacak. Semayet olacak. Onun için ufak yapmak cesaret. Türkiye'de cesaret rahmatı getirir çoğunlukla. Allah'ın izniyle Mesela genç işçilerin otomatik bankalılara gitmemesi yüklenmesi... gibi istiyor. Ben bunları tekrar iyi bildim bu işleri nasıl bir bilen arkadaşlarımız nerede? Yani hani... Resmi işlemlerin kadınlara işlemlesini bilmiyorum mesela. Evet. Gelen davat ve gelinlerin sorunları, bütün farkı e, dini bir fark değildir. Koca evrin reisidir. İthal damat da olsa evrin reisidir. En azından Koro da damat da olsa evrin reisidir. Hanımın dini bakımından ona ithal seçilir lazımdır. Evriliyatın Allah'ını aher nisa denirmiştir. Kadın çok bilgi de olsa, hoca cani bilgi de olsa, bu böylece yalnız kadın şey yapar. Yani bildiğine göre hikmeti olması lazım diye söyler. Ama kadın hocasına hikmetle e, hikmetle hızlı, evli yönetme, çoğu çocuğu hizli yapmak hakkı erdiğidir. Kadınların eşyarına karşı ithal edip birlikte toplamakta da baktirenlere hikmetleri gerekmeli mi? Efendim e, gerekir tabii yani istihamat büyük miktarda zeviyede edetlenmiş. İstihamat birçok tuzak büyük bir başka yerlere gitmeleri gerekebilir. Çoktan çok faydalıysa gerekir ama bu yapsız olmuyorsa, mazi sebeplerden dolayı dişler, eserler, hemen dedim, bilmem, tesefçil meselesiyle, o zaman gene hanımın beynini etmesi gerekiyor. Hatta aşırı bir evliseler söyleniyor, ananın babasının eline gitmesini keser bile, yani izniyle gitmesi gerektiğinde o birbirini gerekiyor. Bu böyle, yani elin korunması namutun korunması kazanın korkmasını, her şeye göre gerekiyor. Birisi evet, denci yapıyor, önce beni ver Evet. bir kardeşimiz kendisinin özel sıkıntılarını anlatıyor. Efendim adı şey Mesut olan depresyon olan bir depresyon satılarına özel bir işlemekti. Efendim gelmişte olmaz. Olmaması lazım. Çünkü İrmanlı'nın kuvveti bu güçlü bir yerine kural okuyacak yeni ilimlere kendisini verilerek Zikre kendisini verecek, Allah razıda uygun şekilde bir yapmak verecek kendisini. Demek ki onu yemeyecek. İmanın gücü yetmezliğini yemeyecek. Onun için kardeşlerim, özellikle bunun karşılığı yediyorum. Bazı şeyler istemiyorum. İnsanlar, iştahat Hiç evet, yok. hiçbir şeyin iyilerini vesaire, vesaire. Emrede, evet. İslam'da, hele masavukta, kendi kendilerine kesinlikle kırmızı. Aksine, şeyin Bari, nefse muhalefet etmem lazım. O davul bir acayip yoldur. Şey Aksine istediği şeyi yapalım, İstemediği şeyi doğruysa, akravalarda uygunsa onu yapmaktır İslam'dan. Onun için bunu canım istemiyorum demem, atalımızın. Hiçbir şeyle işlem yok. İstemez olmalıyım. İstemez yani. Çünkü, <gülüyor> Nefis ve şeytan veriyor. Aklının, imanının gerektiği düşünüyor. İsmiyle aramaları, her türlü verilen şeytanları ismiyle aramaları. Hangi sorunlar öyle diyor? Ne kadar öyle akıllı insanın yapabileceği? Kendi kendine kuvvet verilecek, teslim teslim çekildi. Herkesin kendisinin ruhunu bir derece daha kuvvetlendireceğine. Hani böyle tekerleğe masalı, son bulur. Biraz daha şişettiğim gibi, size güç verdiğimiz hissetmiş gibi olacak. Zincar dayanarak, ibadet kubesine Kur'an'a dayanarak, diğer dayanarak, diğer topraklık için. Kendisi bu konu Her sefer topraklığına kurulmuşuz, topraklığına öyle canım bir şey istemiyor vs. Canı bir şey istemese bile insan sabahleyin, eğer bir dil ekmekte yapsa öğrene, öğrene başlıyor. Öğrene başlıyor. Ama sabah canım istemiyor, bir şey yemezse öğrene diyor <gülüyor> istemez, yemez. Demedikçe şey. bir bu iştahsızı hastalığa kadar götürdü insan. Demek ilk başta biraz zorlamak gerekiyor. Koşmağa koştayan insan otuz kırk metre koştuktan sonra tıkanacakmış gibi olurmuş. Ben koşmaya gönlendim. Öyle diyoruz. Ama onu geçtikten sonra tıkanacakmış. İlk baştaki bu tıkanacakmış yalancı şeymiş. Efendim o aşırı İslami hizmetlerde de böylesi, ibadetlerde de böylesi, ilk başta rengi re gelmez. Oyun zor geliyor, ibadet zor gelir, namaz zor gelir, kaçağına zor gelir, zor gelirse Hatta zor geldiğinde sevinerek yapacak. Aslında bana zor gösteriyor, ben onu yediğimde sevamınızla bir geldiğim zaman sevap oluyor. Satam kudu, satam kudu gelsin, istekleriyle mutlaşmadık. Bir şey istemiyor musun sen? Sen ne bakıyorsun? Davazı ne seviyorsun? Sen tez bir çekmek mi seviyorsun? Yetmiş bir kelime içe, elin çekin ve gölgülü. Ay şunu çok. mu? Davazı bunu vermeyeceğim. Gölgülü. Uyuvak ne diyeceğim? Atatürlüğü e, yürü bakalım. Gölgülü bir şey. İşte, nefsin karşı... Bu halindeydi tasavuklar. O zaman bu makinesi. Hocam O bir gider, tamam. Rezal Tamam mı? Onun için bir kul bir şeylere şeytanın meleksinin mızırtkılarına, cızırtkılarına kulak kasmayı, şunu yapan ne mı sevap? Hoca efendi öyle mi diyor, yeni kitaplar öyle mi yazıyor, Kur'an öyle mi diyor, Hazreti şerif de öyle mi yazıyor, yapıyoruz. Sen almıyorken almıyorken Allah'a başlayın. Bir, orken, al bir, orken, al bir zaman gelin, Allah'a başlayın. Bir zaman gelin, kaybede gidelim. Rabıta-i şerifte, Mevla'nın hazretleriyle şirket. Şehidimizdür şey, şey, mü yoksa sırf şeygimizdür düşünmemiz gerekir. <gülüyor> Genelde de düşünmekten biz daha şey olur. Daha etkili olur. Ferahlerce <gülüyor> düşün. Allah'ın birinde merak olsun. Şeyler bunlar, sorular bunlar. Zaman da bu. Hedef geçiyor. Allah burası şey değil. Daha uzatabiliriz. Şimdi o, yemeğe Yemek parti şimdi bugün evet 12 ile 13 var. O yüzden da o 12 ile 14 arasında 12 ile 14 öyle değil mi? 12, 13. 12 ile 14 öyle değil mi? ile 14 payı. şey uh, adres veriyorum. İzlediğiniz Adres var mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek Thank <laughs> you. Sen pek bir şey Sen bir Sen I can check it here. Okay, thank you. Sir, sir, I'd like to ask you. We have a good idea. We have a good idea of thinking. Yes, we have a good idea önerkenin <gülüyor> Ama bizim İslam'daki hiçbir şey İslam'ın dışındaki şeyleri tam benzemez. Hem demokrasi benzem, hem şuhuriyet benzem, hem de sanatları Hem şey bize bahsettir, taktirdir, şey, onları benzemez. Ondan bütün şeyimizi anlatsa, Mutlaka bir siktir, bir fikir vardır. Şey Onun için biz, e, yazaklanmış bize. Eski kitapların bir döneminde yazaklanmış. Evlat'ın ilk yılında evlat'ın ilk yılında e, bir dönemde Allah size Bak bu bir kere devrâsız gibi bir şey yapıyorum. Bir Dolayısıyla 30 Ağustos. Bir şey olmaz ki. Yanlış tarih Bu Ben dikkat Ayrıca bir şey yok. Onlar da eski avuç özellikle çiğlik de tutuyorlar. Onları okumamak, on daha fazla bir şey. Bir şeye benziyorlar. Sadece, bir şey Sadece, bir şey Bizim için en önemli bir şey Kur'an Hadis şerimleri okumak. Hadis şerimleri okumakta çok veriyor. Çünkü başkaların bilmediği şeyi Hadis'te var diyoruz, gözükürüz küçük diyoruz, iyi okuyor. Hadis ilgisi bir çok yanlışlığa düşmekten bizi kurtarır. Allah razı olsun bizim şerimlerimizden. Bizim tek tekkemizde Hadis kitabı ders ücretleri olarak konuşuyor. Çok güzel. <gülüyor> Evlerin tekniği yok. Ayrı bir şey olduğu zaman Bazıları var mesela, tazabı böyle göreceğim çapkı kelimelerle falan. Ben hiç sevmiyorum. Hiç öyle havalı, çap çapkı diye kalıracağımları sevdim. Şey. Hadis-i Şerif'in zevratlı güneş gibi, bak ne kadar güzel güneş. Ay ışığı romantik ama birçok şeyi Güneş gibi, olmasa ay olmaz. Güneş olmasa aydınlığı bile olmaz. Finans dünyasındaki bir aşiret. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Temmelerin nasıl da hayat bir makara yapıyoruz? Çabuklarınız nasıl paylaşılırsa, arkadaşlarınızda, çevirmen her yerine muhakkak çolukluğu sağlık. Derektörümüz lazım. Öncelikle bu katastroluşun saygılarını arayacak. Siz pazartesi mi gideceksiniz ya? Evet. Ya, Kaşar? Ya, ya. Uğurladık. Uğurladık, pazartesi mi gideceksiniz? Evet. Bizim size gelersek bir şey Evet. bu biz özel söyledi yerde toplamının bir şey yapılabilirse yapılır konuşmalar olur Frankfurt'a bilenlik gibi tamam muharet şey yer olursa yaparız konuşma olmazsa Türkiye'den ve bilgi görüyor şey evet. olur evet. ama sanıyorum burada derin kumun işi biraz evet. buraya bazı evet. kaynakları bilsek şey bile ilgi olursa Kencayla efendim efendim. Akrasyonu için en kurumdan konuştuğunuz bir şey yok. En Müsaade ederseniz eğer olarak bazı şeyler söyleyeyim. Tamam çöküyoruz efendim. Biz Türkiye'de bu kültür, alat ve çevre e, genel olarak kurulmasında az önce olmak üzere Ece Efendimiz tarafından vazifelendirildik. Öncelerlerimizde yeni anda 17 tane Kültür Ahlak ve Bunlar İstanbul'un muhribis yerlerinde kurulmuş derneklerimizdi. Biz bu dernek sayılarımızı arttırması için İrfan kardeşlerimize ulaşmak üzere ilk önce İrfan teşkisi yapmaya çalıştık. Hangi ilçemizde İstanbul'un neresinde bir İrfan kardeşimiz varsa onları insan kaynaklarımız olarak ilçemizde teşvik etmeye çalıştık. Sonra o bölgeye yakın derneklerimize bu isimleri vermiş. o bölgeye yakın derneklerimiz o kardeşlerimize irtibat kurdular, tanışmalar oldu. Hatta öyle şeylerle karşılaştık açtık ki, e, Aynı mahallede oturan bir İhvan kardeşimiz, orada kurulmuş olan bizim Çer derneğimizden haberdar değildi. Bu şekilde tanışmalar olmuş oldu, derneklerimizin bir sayısı artmış oldu. Bu insan, bireyin yani benzeri grup kesitlerinden sonra o, o bölgelerde, derneğe olmayan bölgelerde ilk önce etmazicen toplantılarının başlatılmasına karar vermiş olduk. O toplantılara, o toplantılara.